Açık mı mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Açık Mimarlık Programına hoş geldiniz. Ben Hasan Cengtereli. Ee... Güneş'ten yarı korunaklı bir yerde hafif erimeye yakın bir şekilde e, bu röportajı gerçekleştiriyorum. Yanında Can'la Elif var. E, onlarla iyi e ofisi biraz konuşacağız. Bir de İzmir'deyiz. E, onu da söyleyeyim tekrardan. E, son birkaç programdır ben buralarda fazlasıyla takılmamın gerektirdiği daha doğrusu onun sonucu olarak sürekli buradan biliyorsunuz röportaj yapıyorum. Hazır. Onlar da buraya gelmişken böyle Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin dört bir tarafında minik projelerle yayılmış bir ofis olarak onları burada yakalamışken e, onlara bir telefon ettim ve onlar da sağolsunlar kırmadılar. Beni yoğun workshop e, mesaisinin arasında kabul ettiler. Teşekkür ediyorum efendim sizlere. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl keyifler? E, gayet iyi arkadaşlar. E, workshop iyi gidiyor diye Aha. düşünüyoruz. O yüzden e, çalışmalardan da mutluyuz. Heyecanlı şekilde Aha. bekliyoruz. Harika. Elif ee, ne diyeceksin, nasıl? Çok da aslında sosyal bir e, workshop oldu. E, birazcık böyle hava durumuna da uygun olarak fazlasıyla e, dışarıda gözleme dayalı bir ilk gün geçirdikten Hı -hı. sonra bugün de biraz e, sınıfta çalışıyor öğrenciler. Süper. Keyfimiz yerinde. Onları e, ödev vererek oyolarken biz de <gülüyor> röportaj için dışarıya çıktık. <gülüyor> Tekrardan e, bu arada e, workshopla ilgili birkaç fotoğrafta blogda paylaşacağım e, izinleri aldıktan sonra tabii ki şeyden bahsedelim biraz. Kimsiniz? Siz? Hayırdır? Buralarda ne yapıyorsunuz? Başka yerlerde ne yapıyorsunuz? Kimle beraber? Ee, Valla biz kimiz? Zor bir şey <gülüyor> cevaplamak için değil mi? <gülüyor> yani, iyi olsak biz aslında 3 kişilik bir tasarım ofisiyiz. 2 e, tane mimar, bir grafik tasarımcıyız. E, ve hani, grafikle mimarlığın birazcık kesiştiği yerlerde olabilirince biç i̇şte küçük ölçekli işlerli vesaire e, sürdürmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bir yandan e, akademik olarak da e, bir şeyler yapmaya çalıştık hep başından beri. İşte daha önce Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İTÜ'de stüdyolara girdik. E, geçen dönem İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde de e, 4. sınıf stüdyolarına giriyorduk. Hı hı. Dolayısıyla hani okulda bu şekilde tanışmış olduk. E, bu dönem gelemiyoruz düzenli olarak. Bilgi Üniversitesi'nde stüdyolara giriyoruz ama e, okulu seviyoruz, okul bizi seviyor. Bir <gülüyor> İşte final jürilerine gelmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, çok da e, okulun ortamını iyi buluyoruz hı hı. bu tür şeyler için. Peki İyi e Ofis bir İstanbul ofisi mi? Ya da hikaye nasıl başladı? İyi Ofis'in 3 ayrı hikayesi de Ankara'dan başlıyor. Arada e, İstanbul'a, Los Angeles ve Polonya'da gitse sonunda e, İstanbul'da buluşuyor herkes. Aha. Yani şöyle en büyük e, yani tasarımcı için en aktif yer İstanbul'da olduğu için birazcık bizim için vazgeçilmez aslında. Hı hı. Çok da seviyoruz İstanbul'da olmayı. Hı hı. Peki herkes OTTÜ'den mi? Ee, değil. değil. Yok ben OTTÜ'de, yani hı hı. OTTÜ'de lisans e, eğitimimi gördüm. Ee, Yıldız'dan ben mezun oldum. Diğer ortağımız gizemde Bilkent'den Bilkent mezun oldum. Bilkent grafik tasarımından. Süper. Güzel. Peki ne zamandan beri e, İstanbul'da bir ofis halinde bu iş devam ediyor kaç yıl oldu? E, i̇ki buçuk yıl oldu aslında hı. ve e, yani bizim aslında kuruluşumuz çoğu ofisten biraz daha farklı oldu. Hı hı. Hiç hani bir oturup biz artık bir ofis olarak hayatımıza devam edelim diye konuşmadık hı aslında. Hı. Biz bir ofis paylaşıyorduk yani sadece birlikte çalışıyorduk ve hani her zaman birbirimizin fikrinden e, çok fezaldınız ve esnendiniz için yavaş yavaş artık genişleri paylaşmaya başladık. E, Bazenin diğerinin öbürüyle ilgili iş geldiği zaman paslaşmaya başladık ve. Çok organik bir şekilde oluştu aslında ofis. Ee, o yüzden yani hani birazcık da yani durumlar bizi olmamız Hı -hı. gereken yere gitti gibi. Var olan şeyin sadece at konmuş hali gibi. Aynen. Evet. Peki e, şimdi mimar grafik tasarımcı bir araya geldiğinde ve biliyorum ki siz başka yani proje bazlı olarak başka türlü ortaklıklar vesaire de yapıyorsunuz yani sadece üç kişinin düşündüğü yeri geldiği zaman başka ortaklıklar da oluyor bu proje tiplerine nasıl yansıyor? Yani neler yapıyorsunuz? Um, <gülüyor> Ölçek olarak? Iş sıklıkla fonksiyonu aslında olarak. E, şöyle uygulamaya da girebildiğimiz için iç iş, mimarlık işleri e, Hı -hı. çok aldık son dönemde. E, Onlarda aslında neredeyse her iç mekan uygulamasının bir de grafik ayağı oluyor. Hı -hı. Bunu beraber düşünmek e, projeye çok da e, olumlu şekilde etki ediyor. E, yani mesela yeni kurulmakta olan bir mağaza, yeni açılan Hı. bir mağaza veya bir e, işte spor salonu diyelim. Kurumsal kimliğiyle başlanıyor aynı Hı. zamanda işe. Mekanı da yapıyoruz. İşte grafikleri yönlendirmeleri hani tek bir iş olarak ortaya çıkıyor. E, bunun çok olumlu etkisini gördük. Bunun dışında bir de küçük ölçekli daha böyle enstalasyon gibi, kiosk gibi e, işler yaptık. Onlarda da e, yani bir grafik tasarım eğitimi almış birinin bakış açısı e, sayıda da olabiliyor. Hı hı. Yani işte şey diyelim yani böyle üç kişinin oturup aynı iş yapmasıyla böyle yani işimizi biz gayet olabilecek kurusunel bir şekilde bölüşüp yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yani aslında ayrı disiplinler hı hı. ayrı çalışma tarzları gibi. Yani... Bir de yani sizin ne bileyim bu taze bakış açısının getirdiği bir de bir yandan sadece e, iş odaklı ürün üretmenin dışında çalışan e, aslında bilmiyorum yani bu tanımlamayı doğru bulur musunuz? Yani sanat ya da nasıl diyeyim iş, iş olarak alınmamış mimarlık ya da tasarım işleri ürettiğinizi de görüyoruz. <gülüyor> Nerede görüyoruz bunları? Web sitesini söyleyeyim isterseniz. Yoks.com evet. evet, evet, evet. evet, <gülüyor> ama Biz yaptığımız işleri hiçbir zaman yani sanat olarak tanımlamıyoruz. Onun hı hı. herhalde çok farklı parametreleri var. Hı hı. Biz ona uzak buluyoruz kendimizi. Yani, yani e, genelde her zaman için şey, Hı -hı. Yani, mimarlık çerçevesinde kaldığını düşünüyoruz işlerin. Hı -hı. Ama e, bizim genellikle mimarda bakış açımız diğer insanlar hiç örtüşmeyebiliyor. Hı -hı. O yüzden hani onlar mimari olarak görmediğinden belki hani, Hı -hı. insanlar sanat diye düşünüyor olabiliriz. Hı -hı. Bir şey hatırlıyorum ben, ee, yani bir genellerdeki işler var, ee, mimarlık biliminin Antalya mimarlık biliminde mesela iş vardı. Sonra e, Amerika'ya taşınmış olan bir iş var, değil mi? Evet. Sen ee, istersen sen bahset. Evet, bütün işler e, ortak birkaç tane teması var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi. Ee, aslında hani New York'ta bir organizasyon tarafından ilk defa telaffuz edilmiş quicker lighter cheaper yani hı hı. daha hızlı, daha hafif, daha ucuz ee, bu bizim için son dönemde çok e, geçerli olduğunu düşündüğümüz bir tasarım kriteri ve artık bir işin e, görselliği ya da işte tasarlanmışlığından ziyade e, nasıl kullanıldığı nasıl hızlıca e, üretili, üretildiği kullanıldığı e, yani i̇şlediği nasıl aslında. işlediği daha ön plana çıkıyor ve biz bunu çokça Kullandık. Bunun dışında işte kolaborasyon ya e, da katılımcı mimarlık, Antalya teminlerinde çokça konuşmuştuk. E, buradaki workshop da aslında onunla ilgili. Nasıl olur da e, bir işle ilgili, yapılacak bir tasarım işiyle ilgili fikir herkesten toplanır. Yani şu anda mimarlık öğrencilerinden toplanıyor ama Pekala bu o mekanı kullanacak olan halktan da e, toplanabilir. Yani onlara da soru sorulmalı, onlar da gözlemlenmeli gibi. Hı -hı. Yani şeyde de işte yani New York işimizden hani ikisinin arasında konuşursak eğer o da yani biz aslında bir galeri, Idea City diye bir BNL yapılıyor. Şehirle ilgili fikirleri üretilen bir atölye olarak düşünüyorlar kendilerini. Bir galeri bize davet etti. Biz de Kültür Bakanlığı ve Liptondan sponsorluk aldık. Onun sonradan oldu ama. Düşünlen şey işte New şehirde olan bazı avantajların çoğaltılması gibi bir şeydir. <gülüyor> Ve tabii İstanbul'dan New York'a bakınca çok düzenli, çok iyi çalışan büyük ölçüde yeşil falan bir şehir buluyorsunuz. Bizim bulduğumuz tek böyle bir şey. Onların çok dar dedikleri sokakları biz çok geniş buluyoruz <gülüyor> İstanbul'a kıyasla. Biz de ki Türkiye'de biz bu kadar geniş kaldırmıyorsa ne yapardık diye bir düşünceyle. Biz aslında tam anlamıyla New York'ta iki haftanın bir kahvehane açtık. <gülüyor> Ve tulumba.com'dan da sponsor kaldık. Bize tavla getirdiler. işte <gülüyor> çay semaverleri geldi falan. Ve biz her şeyi olup Kahveden ürettik Türkiye'de, ee, bavullarımıza koyduk ve götürüp orada yarım saat içerisinde bütün kahvehanemizi kurduk. Ee, Bahsetmeler de çok olumlu oldu ve işin en ilginç kanıksın benim için normalde mimarlık işiniz bitince siz yapıp gidiyorsunuz ve hı hı. hiçbir zaman görmüyorsunuz. Bunda hem Amerikalılar tablo oynamayı bilmediği için, hem de çay yapmayı bilmediği için. Nasınlar <gülüyor> dayı? <bizim, gülüyor> önce gerçekten kendi işimizi kullandık <gülüyor> <Çok> ve gelen <gülüyor> herkizle <gülüyor> muhabbet ettik. İşte insanlar şöyle yapın daha iyi olur diyor. bilmem ne gerçekten çok farklı bir deneyim oldu bizim için. Çok eğlendik de orada. Çok şeyden. iyi, çok iyi. E, o zaman yani minik bir ara verelim. Hı -hı. E, hem biraz sıcak olmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir başka yere doğru kayarız. Hı -hı. E, sonra devam edeceğiz. I left the house, left the room with a foxy on my back And my supplies in a magic pack And I followed the sound of music Not up a hill, but down to an old war shack Inside I heard the trumpets call A salute to the champions on the wall And in the jazz of Squalls And in passion balls she danced and the night she looked so fine. Two fishies to my hook. Fish. It's like too marfo. As if to pray to the gods of the festival And there we were in the depths of the wild below A face so close I could taste the distant show She whispered away for the trumpet's call It's not exactly love, it's to a Oh, I diddy diddy, I don't set that look I'm Singing, I diddy diddy, I don't sips they shook I'm Singing, I patch tongue, ring little black book, girl Fish. A fish is a two-mah hook. imarlık programındasınız. Ben Hasan Cenklerili. İyi e Ofis'ten Can ve Elif'le beraber konuşmaya devam ediyoruz. Yerimizi değiştirdik. Sesteki farklılık bundan olacak. <gülüyor> biraz daha kuytu e, rüzgar için. Biraz daha da güneşten korunaklı bir yer ama daha çok kirli bir yere geldiğimiz <gülüyor> açık. Miyam <gülüyor> sesi. Aynen. Ekonomi Üniversitesi'ndeyiz İzmir'de. E, süre giden bir workshop var. İyi e Ofis'in e, yürüttüğü. Onun üstüne biraz konuşacağız. İlk yarıda da e Ofis kim neler yapar, nelerle uğraşır, yaklaşımı nedir biraz onu konuşmuştuk yeni dinlemeye başlayanlar için bir hatırlatma olsun şimdi biraz da buradaki workshop'tan bahsedelim ee, ne üstüne bu çalışma en genel haliyle aslında İzmir'in kıyılarını merak ediyoruz hı hı. bizim için çünkü yani İzmir'e biz biraz turist olarak geldik ilk seferinde haliyle en çok ilginizi çeken şey İzmir'in sahil şeridinin bütün sahil şeridinin tek bir tasarım üzerinden gidiyor olması. Yani ne zaman da bir kişi bir karar vermiş, buradan bir sahil yolu geçecek diye arada geçmeyen yerleri var. işte zaten o meşhur kordon. Hı hı. Ama kordonda bile hiç değişmeyen bir kesit bütün şeyi geçiyor. Hı hı. Ee, bizim uzun zamandır konuştuğumuz yani, yani bu mega projeler, işte çılgın projeler yapılıyor Türkiye'de sürekli. Hı hı. Acaba bunun tam tersini düşünmek, yani bir mikro ölbiniz ya da mikro şehircilik diye bir kavram mümkün müdür acaba diye düşünüp hı hı. Bunu İzmir'in kıyılarına uyarlayabilir miyiz diye düşündük. Ee, Öğrenci için de umarım ilginç oluyordur diyeyim çünkü genellikle mimarlık eğitimi de büyük evet. ölçülerini hani daha büyük binalar, daha büyük planlar yapmak, büyük ölçüde dünyayı kurtarmak, işte dev müzeler yapmak üzerine olabiliyorken <gülüyor> biz bir anda onlardan şimdi işte 2 metrekarelik küçük işte dert tasarlayalım, işte gidelim insanlaştığında ne yapıyormuş diye bakalım dedik falan ve ee, fonksiyonel etmemeleri hiç düşünmedikleri insan şeyleri not etmelerini evet. istedik işte güreşen insanlar var çimlerin üzerinde onlara çiçek satmaya çalışıyor bir kadın gibi garip ve yakalamayasını istedik öğrencilerin yap bu Genel olarak bu, aynı hı. zamanda İstanbul Biyeneli'ne de bu projeyi e, sunduk hı hı. E, ve bu projenin girdilerini okullardan e, workshoplar aracılığıyla e, toplamak istedik. Hı hı. E, bu birinci ayağı belki bir tane daha workshop olacak o da farklı bir okulda yapılabilir. Hı hı. E, ve sonunda buradan e, burada doğan çok sayıda fikri yani amaç her zaman çok iyi geliştirilmiş harika tasarlanmış değil e, çok sayıda fikir elde etmek şu anda. Hı hı. Bir sonraki aşamaya taşıyarak Belki BNL'de de Sunil fırsatımız olur Peki ne zaman başladığı çalışma Kaç günlük bir Be, iki, günlük e, i̇ki günlük çalışma günlük. İkinci gündeyiz işte şimdi hı hı. E, İlk günü kordondaki işte şeyimiz incelememiz gezimiz, notlarımız Yani büyük bir diagram oluşturuyoruz aslında çocuklar hı hı. Gördükleri bütün işte farklı fiziksel e, Durumları e, Kullanımları vesaireleri not ettik Şimdi onları birazcık kararak böyle kolaj gibi projeler oluşturuyoruz aslında. Son dönemde özellikle bu kentsel mekanda gözlem çok ilgilendiğimiz bir konu. Bununla ilgili oldukça çok araştırma da yapıyoruz. Ve aslında yine mimarlık eğitiminde birazcık belki eksik olan bir konu. Yani biz tasarımcılar ve mimarlar olarak bir şekilde kullanıcıya bazı şeyleri dikkat etmemiz gerektiğini sanki öğreniyoruz. Ya tasarladığımız şey neyse insanların da ona göre davranmasını bekliyoruz. Da yani öyle bir bahsetmesek öyle konuşmasak da ee, biz şimdi direkt e, gözlemle başladık ve hani gerçekten öğrendilerin her şeye gördükleri her şeye dikkatli, e, duyarlı olarak yaklaşmalarını ve e, incelemelerini istedik. Hı hı. Ve bununla da hakikaten çok fazla veri topladılar hı hı. E, bu bakış açısıyla. Bu hakikaten tartışmaya açılması gereken bir şey çünkü yani şöyle bir durum var mesela kullanıcının tercihleri de her zaman için yani en en iyisi Kendimlik olmuyor. olmuyor. Evet. Evet. Ya da e, hakikaten olabilecek. Yine aynı imkanlar içerisinde yaratılabileceğin de en iyisi olmuyor. Hı hı. E, en doğru çalışan da olmuyor. Yani bunu e, farklı iyilik seviyelerinde bir e, skalaya <gülüyor> konabilir değil mi? Evet. Yani e, esas mesele galiba o o gözlemin içinden biriktirdikten sonra onun bir analizini yapıp sonra tekrardan onlara böyle gidip evet, evet. Yani o şey. Hem yani. Evet yani dedim doğru. Aynı zamanda da e, deneysel olmak çok e, hmm. son dönemde e, araştırılan bir konu. Çünkü genelde kentsel mekanda tasarım e, yani kalıcı bir defa da yani. ve kalıcı olması istenen bir şey. İşte hani kolay kolay yerinden çıkarılıp zarar verilmesi istenmeyen şekilde bir yani Mecburen böyle bütün dünyada. Hı -hı. E, fakat son dönemde deniyor ki yani bu, bu kadar nasıl en iyi çalışacağı tahmin edilebilir bir şey değil. Yani gözlem yapsanız evet. bile senin dediğin gibi bir seferde onun hani Doğru bir şey olup olmayacağım bilemiyorsun tasarım yaparken. Dolayısıyla hani bu hızlı, ucuz ve işte daha hassas, fikri oradan geliyor. Deneysel olarak bakmak adına hı hı. bir takım şeyler ortaya atalım. İşte tabureler, işte karton e, yüzeyler vs. Ve hı hı. insanlar ne yapıyor? Ve böyle böyle yavaş yavaş kalıcılaştırmak. Yani bunu bir sürece yermak. Çünkü sonuçta kentel mekanlar, yaşayan mekanlar ve zaman içinde ihtiyaçları her şeyleri değişiyor. Hı hı. Ve o, e, o süreç boyunca yavaş yavaş kalıcı olmasını sağlamak. Ya ben e, sizin şu yaklaşımınızı hakikaten seviyorum. Yani ölçeği küçültüp etkin olanı yaratıp onun yaratacağı etkili nasıl diyeyim kuvvetli etkiden e, çevrenin nasıl değişeceğini en azından gözlemlemek ya da e, o değişimi belki kendisinin ya da süreçlerini tasarlamaya çalışmak e, benim için de çok kıymetli bir şey çünkü herkes hakikaten çok büyük ölçekteki durumları değiştirmeye odaklanıyor onun için en belki yaratılamayacak olan bütçeler en olamayacak uzun zamanlar falan gerekiyor ve o projeksiyonlar yapılırken zaten o süreç içerisinde o projeksiyonun yapıldığı anın bütün bağlamı değişiyor ve o iş böyle olduğu oldu o hedeflendiği zamana geldiği zaman pek de bir işe yaramıyor çoğu zaman. Hele yani ne bileyim Türkiye'nin ortamını da düşünürsek Kudulunlar değişiyor ki evet. ona adapte olamıyorsunuz. Aynen öyle. Yani, yani şey öyle bir şey yapabilirsiniz ki siz bir e, kentsel mekan e, tasarımında kullandığınız imar durumları 3 e, sene sonraki bir spekülasyonla beraber tamamen ortadan kalkabilir hı hı. ve hiçbir işe yaramaz hale de gelebilir ve bu şeyde yani bağlayacağım belki oradan devam edebilir. Hani bu biraz daha mahalleye, sokağa binaya ne bileyim işte bir koridora kadar küçülebilecek ya da bir yüzeye kadar küçülebilecek olan etkin mimarlık fikirlerinin üretilmesi ve araştırılması çok önemli geliyor bana yani o, o açıdan da bu, bu çabanın çoğaltılması bence iyi fikir ve yani işin de çok garip bir yanı yani, yani sonuçta işte Türkiye çok düzenli her şeyin istediği bir ülke değil falan ama Hı -hı. nedense sanki mimarlık yapılırken işte proje yapmak için başına oturduğu zaman Sanki öyleymiş gibi taklit yapılıyor evet. ama aslında sokakta görebilecek bu kadar çok ilginç şey var ki çünkü yani kendi, kendi zaten çalışmanın e, her şeyi çalışır yolunu buluyor müdahale edilmediği sürece. Yani evet. aslında sadece onları şöyle takip edip, çoğaltıp nasıl geliştirebiliriz, büyütebiliriz gibi şeylere bakıyoruz aslında. Hı hı. Ve yani böyle çabuk çözüm bulan bir <gülüyor> insan grubu olduğumuz için söylüyorum. Yani bir tek mimarlar biraz yavaş kalabiliyorlar bazen kentsel şeyleri diye düşünüyorum. Doğru. Aslında ihtiyacın dinamikleri zaman o kadar geniş zamanlar öngörmüyor. O yüzden de aslında sokaktan o anlamda öğrenebilecek olan çok fazla şey var. Yani aslında gerekli olan şey o meseleyi aşmaya yarayacak olan birkaç araç yani bu bir yüzey de olabilir bir mobilya da olabilir bir yerden bir yere bir kablo çekilmesi de olabilir o, o anın ne kadar kısa sürede o problem çözülebilecekse ona yarayan bir araç aslında ama biz hem bütçelerle hem malzemelerle hem süreçlerle aslında bunu biraz uzatıyoruz ve aslında o ihtiyacın da e, çözümünün dışına itmiş oluyoruz aslında tüm evet. bu enerji pratiği mi yani, yani bunun yani birazcık istersen sana başla yani bu yaklaşım en e, ileriye taşıdığımız bir durum işte şimdi bir proje yazmaya çalışıyoruz hı, hı. E, Ankara'da bir mühendislik firmasıyla birlikte hı hı. yani acaba insanları yeterince izlersek davranışlarını tahmin etmeye başlayabilir miyiz ve o zaman mimari hiç mi müdahalede bulunmadan neredeyse yani inşa etmeden para gerektiren müdahalelerde bulunmayan değil, alanlar üzerine etki edebilir miyiz ve geliştirebilir miyiz diye araştırıyoruz. Evet aslında bir, bir yazılım olarak gelişecek bir şey bu ama bütün amacı test etmek yani kentsel mekanın etkileyen faktörleri farklı durumlarda simüle etmek diyelim. Hı hı. Bunun için de işte çokça gözlem yapmak gerekiyor. Ee, bu faktörleri detaylı bir şekilde düşünmek gerekiyor işte hani sadece İnsan nasıl bir, karar verile anlamak e gerekiyor belirli bir şey evet çoğunlukla öyle yani hani sadece bir yeşil alan bile aslında çok farklı şekillerde uzvannını görüyorsunuz işte bir gölge sağlayan ağaçlı üstüne oturulabilecek biçim alan e veya etrafı çitlerle çevrili çiçeklerle Hı -hı. işte bir şekilde bezenmiş bir süs yeşilliği çok Hı -hı. farklı çalışıyor. Yani bir ee... tane şey e, en son bulduğu mesela çok ilginç bir araştırma bir e, Slovenyalı galiba bir psikolog mimarlar üzerinde bir deney yapıyor Hı -hı. ve e, insanların nelerden hoşlandığını e, gözleyip mimarlar bunu anlatıyor bir küçük seminerde ve daha sonra üniversite kağıt kalem verip insanların bir açık alanda oturma düzenini tasarlamasını istiyor ve biz bu kafa yapımız içerisinde bankanın söylediği hiçbir şey yapamıyoruz aslında. Yine böyle herkesin ip gibi böyle bankları dizip... Evet, eşit şimdi, aralıklarla bir e, grid üzerine e, otocuklar e, yüzeyleri tasarlıyoruz. Aslında şimdi hiç mimarlar. de umurumuzda değil değil mi? <gülüyor> evet, <gülüyor> evet yani. Ve herkesin de görmesine rağmen, evet. yani aslında nasıl anlatırmak istediğini görmesine rağmen kimse bunu yapmıyor. <gülüyor> ee, biraz... Yani piyasamızı hmm. biz böyle görüyoruz aslında ve birazcık da hani <gülüyor> güzellik ve mimari bu basic düzen kafasından evet bir adım uzağa çıkıp belki onun sınırlarını yani evet. bir, faysına... bir araç sağlamak gerçekten hmm. kullanıcı aslında ne yapmak istiyor gibi evet. bir durum sunabilecek bir araç sağlamak. Istiyor. Ya ama bu bu da bir yandan şunun tekrardan bu çarpıcı gerçeği tekrar suratımıza vuruyor yani aslında bütün bu yapılan araç, yani mesela mimarlık çok fazla data yani data toplamaya bilgi biriktirmeye gözlem yapmaya ve bunların çok da güzel şekillerde e, kitap haline getirmesine, Hı -hı. sergiler sergiler o şeklinde işte paylaşılmasına e, da uzun zamandır çalışıyor ee, ve hakikaten o kadar toplanan şey sonunda gerçekten o mekana yansıyor mu diye. Yani <gülüyor> incelediğin zaman projeyi de böyle ya tamam hani galiba <gülüyor> ama evet yani ya da nasıl yani falan dediğin çok durum oluyor. Ve galiba mimarlar bunu hep yapıyor yani. <gülüyor> Bu o açıdan iyi bir şey olabilir. Yani bugüne kadar bir şekilde hoş görünen bir temsil yaratmaktan daha öteye gerçekten kullanılabilecek olan bir araç olarak bu yapılan çalışma ortaya konursa tarafınızdan <gülüyor> Çok güzel olur. Çok severiz. Paylaşırız. Herkese de anlatırız. Ben... Evet valla. Göreceğiz. Paylaşmaya devam edeceğiz. Duydunuz sevgili dinleyenler. Ben teşekkür ediyorum ikinize de. Teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için. Bütün linkleri paylaşacağız. Araştırmadan belki siz belki bir, bir küçük bir şey, minicik bir, belki bir cümle bir şey de paylaşmak istersiniz ben de. Ben de onu blokta paylaşmaktan zevk evet. duyuyorum. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.